19. mektup Bu risale 300'den fazla mucizatı beyan eder. Risaleti Ahmediye Aleyhisselam'ın mucizesini beyan ettiği gibi Kendisi de o mucizenin bir kerametidir. Üç-dört nev ile harika olmuştur. Birincisi, nakil ve rivayet olmakla beraber, yüz sahifeden fazla olduğu halde, kitaplara müracaat edilmeden, ezber olarak dağ-bağ köşelerinde, üç-dört gün zarfında her günde iki-üç saat çalışmak şartıyla, mecmu 12 saat iki edilmesi harika bir vakadır. İkincisi, bu Risale uzunluğuyla beraber ne yazması usanç verir ve ne de okuması halavetini kaybeder. Tembel ehli kalemi öyle bir şevk ve gayrete getirdi ki, bu sıkıntılı ve usançlı bir zamanda, bu civarda bir sene zarfında yetmiş adede yakın nüshalar yazıldığı, o mucizeyi risaletin bir kerameti olduğunu, muttali olanlara kanaat verdi. Üçüncüsü acemi ve tevafuktan haberi yok. Ve bize de daha tevafuk tezahür etmeden evvel onun ve başka 8 müstensihin birbirini görmeden yazdıkları nüshalarda lafsı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kelimesi bütün risalede ve lafz Kur'an beşinci parçasında öyle bir tarzda tevafuk etmeleri göründü ki, zerre miktar insafı olan tesadüfe vermez. Kim görmüşse kat'i hükmediyor ki, bu bir sırrı gaybidir. Mucize-i aleyhisselamın bir kerametidir. Şu risalenin başındaki esaslar çok mühimdirler. Hem şu risaledeki ehadis, hemen umumen e hadisçe makbul ve sahih olmakla beraber, en kat'i hadisatı ı risaleti beyan ediyorlar. O risalenin mezayasını söylemek lazım gelse, o risale kadar bir eser yazmak lazım geldiğimden, müştak olanları onu bir kere daha okumasına havale ediyoruz. Sait Nursi İhtar şu risalede çok ehadisi şerifen nakletmişim. Yanımda kütüb-i hadisiye bulunmuyor. Yazdığım hadislerin lafzında yanlışım varsa ya tasih edilsin veyahut hadisi bil manadır denilsin. Çünkü kavli racih odur ki nakli hadisi bil mana caizdir. Yani hadisin yalnız manasını alıp lafzını kendi zikreder. Madem öyledir Lafzında yanlışım varsa hadisi bir mana nazarıyla bakılsın. <gülüyor> Mucizât-ı Ahmediyye Aleyhissalatu vesselam. Bismihî subhânahû وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ Kainatta hiçbir şey varlık yoktur ki onu Allah'ı hamd ile tesbih etmesin. İsra 44. Bismillahirrahmanirrahim. Huve'llezî ersale resûlehu bil hudâ ve dînil hakki li yuzhirehu li yuzhirehu كله kullihi ve kefâ billâhi Muhammedur Resulullah İlâ ahir O elçisini Hidayet ve hak dinle gönderdi ki O hak dini Bütün dinlere üstün kılsın Buna şahit olarak Allah yeter Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir Fetih 28-29 Rialeti Ahmediye Aleyhisselam'a dair 19 sözle 31 söz, Lübüveti Muhammediyeyi delail-i katiye ile ispat ettiklerinden ispat cihetini onlara havale edip yalnız onlara bir tetimme olarak 19 nükteli işaretlerle o büyük hakikatin bazı lemalarını göstereceğiz. Birinci nükteli işaret, şu kainatın sahip ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor ve her tarafı görerek tedbir ediyor ve her şeyi bilerek, görerek terbiye ediyor ve her şeyde görünen hikmetleri, gayeleri, faideleri irade ederek tedbir ediyor. Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Madem konuşacak, elbette zi şuur ve zi fikir ve konuşmasını bilenlerle konuşacak. Madem zi fikirle konuşacak, elbette zi şuurun içinde en cemiyetli ve şuuru külli olan insan nevi ile konuşacaktır. Madem insan nevi ile konuşacak, elbette insanlar içinde kabili hitap ve mükemmel insan olanlarla konuşacak. Madem en mükemmel ve istidadı en yüksek ve ahlakı ulvi ve nevi beşere mukteda olacak olanlarla konuşacaktır, elbette dost ve düşmanın ittifakı ile en yüksek istidatta ve en Ali ahlakta ve nev-i beşerin humsu ona iktida etmiş ve nısf arz onun hükmü manevisi altına girmiş ve istikbal onun getirdiği nurun ziyasıyla bin üç yüz sene ışıklanmış ve beşerin nurani kısmı ve ehli imanı mütemadiyen günde beş defa onunla tecdidi biat edip ona duayı rahmet ve saadet edip, ona medih ve muhabbet etmiş olan Muhammed aleyhissalatu vesselam ile konuşacak ve konuşmuş ve Resul yapacak ve yapmış ve sair nev beşere rehber yapacak ve yapmıştır. İkinci nükteli işaret Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam iddiayı nübüvvet etmiş. Kur'an-ı azimüşşan gibi bir fermanı göstermiş. Ve ehli i tahkikin yanında bine kadar mucizatı bahireyi göstermiştir. O mucizat heyeti mecmuasıyla dava ı nübüvvetin vukuğu kadar vücutları katidir. Kur'an-ı Hakîm'in çok yerlerinde en muannit kafirlerden naklettiği sihir isnat etmeleri gösteriyor ki, o muannit kafirler dahi mucizatın vücutlarını ve vukularını inkar edemiyorlar. Yalnız kendilerini aldatmak veya etibalarını kandırmak için haşa sihir demişler. Evet, Mucizat-ı Ahmediye'nin aleyhisselam, Yüz tevatür kuvvetinde bir katiyeti vardır. Mucize ise hâlık kainat tarafından onun davasına bir tasdiktir. Sadekte Doğru söyledin hükmüne geçer. Nasıl ki bir padişahın meclisinde ve daire-i nazarında desen ki padişah beni filan işe memur etmiş senden o davaya bir delil istenilse Padişah evet dese, nasıl seni tasdik eder? Öyle de adetini ve vaziyetini senin irtimasınla değiştirirse, evet sözünden daha kat'i, daha sağlam senin davanı tasdik eder. Öyle de Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam dava etmiş ki, ben şu kainat halikanın mebusuyum. Delilim de şudur, Müstemir adetini benim dua ve iltimasımla değiştirecek. İşte parmaklarıma bakınız, Beş musluklu bir çeşme gibi akıttırıyor. Kamera bakınız, Bir parmağımın işaretiyle iki parça ediyor. Şu ağaca bakınız, Beni tasdık için yanıma geliyor, Şahadet ediyor. Şu bir parça taama bakınız. 2 üç adama ancak kâfi geldiği halde, işte iki yüz, üç yüz adamı tok ediyor. Ve hakeza, Yüzer mucizatı böyle göstermiştir. Şimdi, Şu zatın delaili sıdkı, ve berahini i nübüvveti yalnız mucizatına münhasır değildir. Belki ehli dikkat için hemen umum harekatı ve efali, ahval ve akvali, ahlak ve etvarı, siret ve sureti, sıdkını ve ciddiyetini ispat eder. Hatta meşhur ulemayı i beni İsrailiyeden Abdullah ibn Selam gibi pek çok zatlar, Yalnız o zat-ı Ekrem aleyhissalatü vesselamın simasını görmekle, ''Şu simada yalan yok, şu yüzde hile olamaz.'' diyerek imana gelmişler. Çendan, muhakkikin ulema, delail-i nübüvveti ve mucizatı bin kadar demişler. Fakat binler, belki yüz binler delail-i nübüvvet vardır.'' Ve yüz binler yolla yüz binler muhtelif fikirli adamlar, o zatın nübüvvetini tasdik etmişler. Yalnız Kur'an-ı Hakim'de kırk veçh-i icazdan başka, nübüvvet-i Aleyhisselam bin bürhanını gösteriyor. Hem madem nevi beşerde nübüvvet vardır, ve yüz binler zat nübüvvet dava edip mucize gösterenler gelip geçmişler elbette umumun fevkinde bir kat'iyetle nübüvveti Ahmediyye aleyhisselam sabittir çünkü İsa aleyhisselam ve Musa aleyhisselam gibi umum resullere nebi dedirten ve risaletlerine medar olan delail ve evsaf ve vaziyetler ve ümmetlerine karşı muameleler Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'da daha ekmel daha cami bir surette mevcuttur Madem hükmünü nübüvvetin illeti ve sebebi Zat-ı Ahmedi'de aleyhisselam daha mükemmel mevcuttur elbette hükmü nübüvvet umum enbiyadan daha vazih bir katiyetle ona sabittir Üçüncü nükteli işaret Resul-i Ekrem ve vesselamın mucizatı çok mütenevvidir. Risaleti umumi olduğu için hemen ekser envai kainattan birer mucizeye mazhardır. Güya nasıl ki bir padişah zişanın bir yaveri Ekrem'i, mütenevvi hediyelerle muhtelif akvamın mecmua olan bir şehre geldiği vakit, her taife onun istikbarine bir mümessil gönderir. Kendi taifesi lisanıyla ona hoşamedi eder, onu alkışlar. Öyle de sultanı Ezel ve Ebed'in en büyük yaveri olan Resul-i Ekrem ve vesselam, aleme teşrif edip ve küreyi i arzın ahalisi olan Nev-i Beşer'e mebus olarak geldi ve umum kainatın Halik'i tarafından, Umum kainatın hakâıkına karşı alakadar olan envar-ı hakikat ve hedayayı maneviyeyi getirdiği zaman taştan, sudan, ağaçtan, hayvandan, insandan tut ta aydan, güneşten yıldızlara kadar her tâife kendi lisanı mahsusu ile ve ellerinde birer mucizesini taşımasıyla onun nübüvvetini alkışlamış ve hoşamedi demiş. Şimdi o mucizatın umumunu bahsetmek için ciltlerle yazı yazmak lazım gelir. Muhakkikin asfiya delaili nübüvvetin tafsiratına dair çok ciltler yazmışlar. Biz Yalnız icmali işaretler nevinden o mucizatın kat'i ve manevi mütevatir olan külli envağına işaret ederiz. İşte nübüvvet-i Ahmediye'nin aleyhisselam delaili evvela iki kısımdır. Birisi irhasat denilen nübüvvetten evvel ve veladeti vaktinde zuhur eden harikulade halleridir. İkinci kısım, sair i i Nübüvvettir. İkinci kısım da iki kısımdır. Biri, ondan sonra, fakat nübüvvetini tasdikan zuhura gelen harikalardır. İkincisi, asr-ı saadetinde mazhar olduğu harikalardır. Şu ikinci kısım dahi iki kısımdır. Biri zatında, siretinde, suretinde, ahlakında, kemalinde zahir olan delail-i nübüvvettir. İkincisi, afaki, harici şeylerde mazhar olduğu mucizattır. Şu ikinci kısım dahi iki kısımdır. Biri manevi ve Kur'anidir, diğeri maddi ve ekvanidir. Şu ikinci kısım dahi iki kısımdır. Biri dava yönü büvvet vaktinde ehli küfrün inadını kırmak veyahut ehli imanın kuvveti imanını ziyadeleştirmek için zuhura gelen harikulade mucizattır. şakkı kamer ve parmağından suyun akması ve az taamla çokları doyurması ve hayvan ve ağaç ve taşın konuşması gibi yirmi nev ve her bir nevi manevi tevatür derecesinde ve her bir nevin de çok mükerrer efradı vardır. İkinci kısım istikbalde ihbar ettiği hadiselerdir ki Cenabı Hakk'ın talimiyle o da haber vermiş, haber verdiği gibi doğru çıkmıştır. İşte biz de şu ahirki kısımdan başlayıp icmali bir fihriste göstereceğiz. Haşiye Ma teessüf, niyet ettiğim gibi yazamadım. İhtiyarsız olarak nasıl kalbe geldi, öyle yazıldı. Şu taksimattaki tertibi tamamıyla müraat edemedim. Dördüncü nükteli işaret Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın Allahül gayubun talimiyle haber verdiği umur-u gaybiye hat ve hesaba gelmez. İcaz-ı Kur'an'a dair olan 25. sözde envana işaret ve bir derece izah ve ispat ettiğimizden geçmiş zamana dair ve embiyayı sabıkaya dair ve hakâika ilahiyeye ve hakâika kevniyeye ve hakâika uhreviyeye dair ihbaratı gaybiyelerini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 ve dünyevi uhrevi saadetlerini kazandıracak amal ve harekatlarında rehber olsun ve imam olsun. Ve her biri birer mucizatı kudreti ilahiye olan adiyat içindeki harikulade olan sanatı rabbaniyeyi ve tasarrufu kudreti ilahiyeyi göstersin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 eğer gayet bedihi bir surette olsa o vakit aklın ihtiyarı kalmaz. Ebu Cehil de Ebu Bekir radıyallahu anh gibi tasdik eder. İmtihan ve teklifin faydası kalmaz. Kömürle elmas bir seviyede kalırdı. Cayı hayrettir ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın mübalasız binler cihte binler çeşit insan her biri bir tek mucizesiyle veya bir delilin ubvetle veya bir kelamıyla veya yüzünü görmesiyle ve hakeza birer alametiyle iman getirdikleri halde bütün bu binler ayrı ayrı insanları ve müdakkik ve mütefekkirleri imana getiren bütün o binler Delail-i nübüvveti, nakli sahih ile ve asar-ı kat'iye ile şimdiki bedbaht bir kısım insanlara kâfi gelmiyor gibi dalalete sapıyorlar. İkinci esas, Resul-i Ekrem ve selam hem beşerdir. Beşeriyet itibariyle beşer gibi muamele eder. Hem Rasuldür, Risalet itibariyle Cenabı Hakkın tercümanıdır, elçisidir. Risaleti Vahye istinad eder. Vahiy iki kısımdır. Biri Vahiy Sarihidir ki, Resûl-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam onda sırf bir tercümandır, mübellidir, müdahalesi yoktur. Kur'an ve bazı ehadisi kutsiye gibi. İkinci kısım vahiy-i zımnidir. Şu kısmın mücmel ve hülasası vahye ve ilhama istinad eder. Fakat tafsilatı ve tasviratı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama aittir. O vahiyden gelen mücmel hadiseyi tafsil ve tasvirde Zat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam bazen yine ilhama, ya vahye istinad edip beyan eder veyahut kendi ferasetiyle beyan eder ve kendi iştihadı ile yaptığı tafsirat ve tasviratı ya vazife-i risalet noktasında ulvi kuvve-i ile beyan eder veyahut örf ve adet ve efkar-ı seviyesine göre beşeriyeti noktasında beyan eder işte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 şu tasvirdeki müteşabihata ve müşkilata bazen tefsir lazım geliyor. Hatta tabir lazım geliyor. Çünkü bazı hakikatler var ki temsil ile fehmet takrib edilir. Nasıl ki bir vakit huzuru nebevide derince bir gürültü işitildi. Ferman etti ki şu gürültü 70 senedir yuvarlanıp şimdi cehennemin dibine düşmüş bir taşın gürültüsüdür. Bir saat sonra cevap geldi ki, 70 yaşına giren meşhur bir münafık ölüp cehenneme gitti. Zat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselamın veli bir temsille beyan ettiği hadisenin tevilini gösterdi.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 katidir. İhtilaf-ı suretse zarar vermez. Hem bazen olur ki haberi vahid bazı şerait dahilinde tevatür gibi katiyeti ifade eder. Hem bazen olur ki haberi vahid harici emarelerle katiyeti ifade eder. İşte Resul-ü Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan bize nakl olunan mucizatı ve delail-i nübüvveti kısmı azamı tevatürledir. Ya sarihi ya manevi ya sükuti ve bir kısmı çendan haberi vahit iledir. Fakat öyle şerait dahilinde nekad kadır muhaddisin nazarında kabule şayan olduktan sonra tevatür gibi kat'iyeti ifade etmek lazım gelir. Evet. Muhaddisinin den el hafız tabir ettikleri zatlar la akal yüz bin hadisi hıfzına almış binler muhakkik muhaddisler hem 50 sene sabah namazını işa abdestiyle kılan muttaki muhaddisler ve başta Buhari ve Müslim olarak Kütüb-i Sitte'yi hadisiye sahipleri olan İlmi hadis dahileri, allameleri tasih ve kabul ettikleri haberi vahid tevatür katiyetinden geri kalmaz. Evet, fenni hadisin muhakkikleri, nekkatları o derece hadisle hususiyet peyda etmişler ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın tarzı ifadesine ve üslubu âlisine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 Ez cümle bir faidesi şudur ki, an-ana ile gösteriliyor ki an-anede dahil olan mevsuk ve hüccetli ve sadık ehli hadisin bir nevi icmanı iraye eder ve o senette dahil olan ehl tahkikin bir nevi ittifakını gösterir. Güya o senette o an-anede dahil olan her bir imam, her bir allame, o hadisin hükmünü imza ediyor. Sıhhatine dair mühürünü basıyor. Sual Neden hadisatı icazye, icaziye sair zaruri ahkam-ı gibi tevatür suretinde pek çok tariklerle, çok ehemmiyetle nakledilmemiş? El-Cevap Çünkü ekser ahkam-ı ekser naz, ekser evkatta muhtaçtır. Farz-ı ayın gibi.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 cüzi birer hadise değil belki tekerrü eden birer hadiseyi külliyeyi cüzi bir surette haber verir Halbuki o hadisenin müteaddit ve cihleri var her defa bir vecihini beyan eder sonra ravi hadis o vecihleri birleştirir hilafı Vakıyı gibi görünür mesela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 numuneleri olan hulefai-i ve akdam-ı mehdiyyin efsafları asıl mehdi'nin efsafına karışmış ve ondan rivayetler ihtilafa düşmüş. 5. esas Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam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 Çünkü şu dünyada insanın hoşuna gitmeyen şeyler daha çoktur. Wu evvel onları bilmek eliyimdir. İşte bu sır içindir ki ölüm ve ecel müphem bırakılmış ve insanın başına gelecek musibetler dahi perdeyi gayipte kalmış. İşte hikmet-i rabbaniye ve rahmet-i ilahiye böyle iktiza ettiği için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 Haşiye, Zat-ı Ahmediye aleyhisselatu vesselama, Âişe-i Sıddikaya karşı ziyade muhabbet ve şefkatini rencide etmemek için, vakayı cemel hadisesinde o bulunacağı kat'i gösterilmediğine delilse, ezvacı tahirata ferman etmiş ki, keşke bilseydim hanginiz o vakada bulunacak. Fakat sonra hafif bir surette bildirilmiş ki, Hazreti Ali radıyallahu anh'a ferman etmiş, ''Seninle Ayşe beyninde bir hadise olsa, ona iyi davran ve selametle evine gönder. Muktezayı hikmet ve rahmettir.'' Fakat yine bazı hikmetler için mühim hadisatı, fakat dehşetli bir surette değil, ona talim etmiş. O da ihbar etmiş hem güzel hadiseleri kısmen mücmel, kısmen tafsille bildirmiş. O da haber vermiş. Onun haberlerini de en yüksek bir dereceyi takvada ve adilde ve sıdıkta çalışan ve "وَمَنْ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" Her kim kasten bana yalan isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Hadisindeki tehditten şiddetle korkan ve femen azlamu mimmen ala Allah. Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Zümer 32 ayetindeki şiddetli tehditten şiddetle kaçan muhaddiseyn-i kamilin bize sahih bir surette o haberleri nakletmişler. Altıncı esas Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ahval ve evsafı siyer ve tarih suretiyle beyan edilmiş. Fakat o evsaf ve ahvali galibi beşeriyetine bakar. Halbuki o zat-ı mübarekin şahs-ı manevisi ve mahiyeti kutsiyesi o derece yüksek ve nuranidir ki siyer ve tarihte beyan olunan evsaf o balâ kamete uygun gelmiyor. O yüksek kıymete muvafık düşmüyor. Çünkü es-sebabu Sebep olan yapan gibidir. Sırrınca her gün hatta şimdi de bütün ümmetinin ibadetleri kadar bir azim ibadet sayfeyi kemalatına ilave oluyor. Nihayetsiz rahmet-i ilahiyeye, nihayetsiz bir surette, nihayetsiz bir istidatla mazhar olduğu gibi, her gün hadsiz ümmetinin hadsiz duasına mazhar oluyor. Ve şu kainatın neticesi ve en mükemmel meyvesi ve Halik-ı kainatın tercümanı ve sevgilisi olan o Zat-ı Mübarekin, tamamı mahiyeti ve hakikati kemalatı, Siyer ve tarihe geçen beşeri ahval ve etvara sığışmaz. Mesela Hz. Cebrail ve Mikail, iki muhafız yaver hükmünde gazve Bedir'de yanında bulunan bir zat-ı mübarek, çarşı içinde bedevi bir Arapla at mübayasında münaza etmek, bir tek şahit olan Huzeyme'yi şahit göstermekle görünen etvarı içinde sığışmaz. İşte yanlış gitmemek için her vakit mahiyeti beşeriyeti itibariyle işitilen evsafı adiye içinde başını kaldırıp hakiki mahiyetine ve mertebeyi risalette durmuş nurani şahsiyeti maneviyesine bakmak lazımdır. Yoksa ya hürmetsizlik eder veya şüpheye düşer. Şu sırrı izah için şu temsile dinle.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 şu yumurta cev Asuman'da kuşların sultanıdır dese, tekzip ve inkara sapacak. İşte bunun gibi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın beşeriyeti, o çekirdeğe, o yumurtaya benzer. Ve vazife-i risaletle parlayan mahiyeti ise, şecere-i gibi ve cennetin tayr-ı gibidir hem daima tekemmüldedir. Onun için çarşı içinde bir bedevi ile nizah eden o zatı düşündüğü vakit, refrefe binip Cebrail'i arkada bırakıp, kab-ı kavseyine koşup giden zat nuranisine hayal gözünü kaldırıp bakmak lazım gelir. Yoksa ya hürmetsizlik edecek veya nefsi emmaresi inanmayacak. Beşinci nükteli işaret, umuru gaybiye dair hadislerin birkaç misalini zikrederiz. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam nakli sahihle ve mütevatir bir derecede bize vasıl olmuş ki, minber üstünde cemaati sahabe içinde ferman etmiş ki, اِنَّ بْنِي haza سَيِّدٌ وَلَعَلَّ en اَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِيَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ muslimin. Şüphesiz benim bu torunum Seyyid'dir. Onun vasıtasıyla Allah, Müslümanlardan iki büyük fırkanın arasını bulacaktır. İşte kırk sene sonra İslam'ın en büyük iki ordusu karşı karşıya geldiği vakit, Hz. Hasan radıyallahu an, Hz. Muaviye radıyallahu anh ile müsaleha edip, Ceddi Emcedi'nin mucize-i gaybiyesini tasdik etmiştir. İkincisi, Nakli sahihle Hazreti Ali'ye demiş. Emere Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ibn Abi Talib'in dikatli nakitsin vel kasitin vel marikin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye biat edip de onu bozanlar, hak ve adaletten sapanlar ve dinden çıkanlarla harp etmesine emretti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 وَتَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلَابُ الْحَوْعَبِ Ona Hav-ebin köpekleri havlayacaktır. İşte şu sahih kat'i hadisler, otuz sene sonra hazret Ali'nin, Hazret-i, Ali Hazreti ve Zübeyir ve Talha'ya karşı vakayı Cemel'de ve Muaviye'ye karşı Sıffim'de ve Havaric'e karşı Harevra'da ve Nehruvan'da muharebesi o ihbar-ı gaybiyenin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 Havariçlerin maktürleri içinde o adam bulunmuş. Hz. Ali onu hakkaniyetine hüccet göstermiş. Hem Mucize-i Nebeviye'yi ilan etmiş. Hem Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Ümmü Seleme'nin daha diğerlerin rivayeti sahihiyle ile haber vermiş ki Hz. Hüseyin Taf yani Kerbela'da katledilecektir. 50 sene sonra Aynı vakayı cehır suzu koğa gelip o ihbarı kaybı tasdik etmiş. Hem mükerreren ihbar etmiş ki benim ali beytim benden sonra yelçâun katlen ve teşriden yani katle ve belaya ve nefye maruz kalacaklar ve bir derece izah etmiş aynen öyle çıkmıştır.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 resul Ekrem aleyhissalatü vesselam, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın hilafetini arzu etmiş. Fakat gayipten ona bildirilmiş ki murad-ı ilahi başkadır. O da arzusunu bırakıp murad-ı ilahiye tabi olmuş. Murad-ı ilahinin hikmetlerinden birisi şu olmak gerektir ki, vefat-ı nebeviden sonra en ziyade ittifak ve ittihada gelmeye muhtaç olan sahabeler, eğer Hz. Ali radıyallahu anh başa geçseydi, Hz. Ali'nin hilafeti zamanında zuhure gelen hadisatın şehadetiyle ve Hz. Ali'nin mümaşaatsız, pervasız, zahidane, kahramanane, müstahıniyane tavrı ve şöhret giri alem şecaatı itibariyle çok zatlarda ve kabilelerde rekabet damarını harekete getirip tefrikaya sebep olmak katiyen muhtemeldi. Hem Hz. Ali'nin hilafetinin teahhur etmesinin bir sırrı da şudur ki, gayet muhtelif akvamın birbirine ile Peygamber aleyhissalatu vesselamın haber verdiği gibi, sonra inkişaf eden 73 fırka efkarının esaslarını taşıyan o akvam içinde, fitne Engiz hadisatın zuhuru zamanında Hazreti Ali gibi harikulade bir cesaret ve feraset sahibi, Haşemi ve Ali Beyt gibi kuvvetli, hürmetli bir kuvvet lazım idi ki dayanabilsin. Evet dayandı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın haber verdiği gibi, ''Ben Kur'an'ın tenzili için harbettim, sen de tevili için harp edeceksin.'' Hem eğer Hz Ali olmasaydı, dünya saltanatı Mülük-ü bütün bütün yoldan çıkarmak muhtemeldi. Halbuki karşılarında Hz Ali ve Ali Beyti gördükleri için onlara karşı muvazeneye gelmek ve ehli İslam nazarında mevkilerini muhafaza etmek için ister istemez Emeviye devleti reislerinin umumu kendileri olmasa da herhalde halde teşvik ve tasvipleriyle etvâlları ve taraftarları, bütün kuvvetleriyle hakiki İslamiyeyi ve hakiki imaniyeyi ve ahkâmi Kur'aniyeyi muhafaza ya ve neşre çalıştılar. Yüz binlerle müctehidini muhakkikin ve muhaddisini kamilin ve evliyalar ve asfiyalar yetiştirdiler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 Halbuki en ziyade layık ve müstahak onlardı. El cevap. Saltanatı dünyeviye aldatıcıdır. Ali Beyt ise hakayık İslamiyeyi ve ahkam-ı Kur'aniyeyi muhafazaya memurdular. Hilafet ve saltanata geçen ya nebi gibi masum olmalı veya hut hulefa-yı raşidin ve Ömer ibn Aziz'i Emevi ve Mehdi Abbasi gibi harikulade bir zühtü kalbi olmalı ki aldanmasın. Halbuki Mısır'da Ali Beyt namına teşekkül eden Devleti Fatımiye hilafeti ve Afrika'da Muvahhidin hükümeti ve İran'da Safeviler devleti gösteriyor ki saltanatı dünyeviye Ali Beyte yaramaz. Vazife-i asliyesi olan hıfsı dini ve hizmet-i İslamiyet'i onlara unutturur. Halbuki saltanatı terk ettikleri zaman parlak ve yüksek bir surette İslamiyet'e ve Kur'an'a hizmet etmişler. İşte bak! Hz. Hasan'ın neslinden gelen Aktaplar, hususan Aktab-ı Erba'a ve bilhassa Gavs-ı Azam olan Şeyh Abdülkadir-i Geyrani ve Hz. Hüseyin'in neslinden gelen imamlar Hususan Zeynel Abidin ve Cafer-i Sadık ki, her biri birer manevi Mehdi hükmüne geçmiş. Manevi zulmü ve zulümatı dağıtıp, Envar-ı Kur'aniyeyi ve hakaik imaniyeyi neşretmişler. Ceddi emcetlerinin birer varisi olduklarını göstermişler.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 kendi istidadına göre, camiayı İslamiyet'in kesretli ve muhtelif vazifelerinden bir vazifeyi omuzuna aldı, kemal-i ciddiyetle çalıştı. Bir kısmı hadislerin muhafazasına, bir kısmı şeriatın muhafazasına, bir kısmı hakaik-ı imaniyenin muhafazasına, bir kısmı Kur'an'ın muhafazasına çalıştı ve hakeza.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 umuru gaybiyeden haber verdiği gibi doğru bu koğa gelen işler binlerdir, pek çoktur. Biz yalnız cüz'i birkaç misaline işaret edeceğiz. İşte başta Buhari ve Müslim, sıhhatle meşhur kütüb-ü sitte-i hadisiye sahipleri, beyan edeceğimiz haberlerin çoğunda müttefik ve o haberlerin çoğu manen mütevatir ve bir kısmı dahi Ehli tahkik onların sıhhatine ittifak etmesiyle mütevatir gibi kat'i denilebilir. İşte nakli sahihi kat'i ile ashabına haber vermiş ki, siz umum düşmanlarınıza galebe edeceksiniz. Hem Fethi Mekke, hem Fethi Hayber, hem Fethi Şam, hem Fethi Irak, hem Fethi İran, hem Fethi Beytil Makdis'e muvaffak olacaksınız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 Medine etrafı ve bütün dünya düşmandı. Hem nakli sahihi kat'i ile çok defa ferman etmiş, ''İktedû billezeyn min ba'di Ebi Bekir ve Ömer. ''Benden sonra Ebu Bekir ve Ömer'e iktida ediniz.'' deyip, Ebu Bekir ve Ömer kendinden sonraya kalacaklar. Hem halife olacaklar. Hem mükemmel bir surette verizai ilahi ve marzi innebevi dairesinde hareket edecekler. Hem Ebubekir az kalacak, Ömer çok kalacak ve pek çok fütühat yapacak. Hem ferman etmiş ki: İnallahu zavaliy'l ardı fe ra'eytu mashariqaha ve magaribaha ve inna ummeti mazuviyeli منها Allah bana yeri topladı da şarkını garbını gördüm. Hiç şüphe yok ki ümmetimin mülkü bana gösterilen yerlere ulaşacaktır. deyip şarktan garba kadar benim ümmetimin eline geçecektir. Hiçbir ümmet o kadar mülk zaptetmemiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Hem nakli sahihi kat'i ile gazâ bedirdene Bedir'den evvel ferman etmiş. Hâzâ masrâ'u Ebi Cehlin, hâzâ masrâ'u Utbete, hâzâ masrâ'u Ümeyyete, ve Burası Ebu Cehil'in, burası Utbe'nin, burası Ümeyyen'in ve burası da filan ve falanın yıkılıp devrileceği yer. Deyip Müşrik-i Kureyş'in reislerinin her biri nerede katledileceğini göstermiş ve demiş. ''Ben kendi elimle Übey ibn Halefe öldüreceğim.'' Haber verdiği gibi çıkmış. Hem nakli sahih kat'i ile bir ay uzak mesafede, Şam etrafında, Mu'tenam mevkideki gazveyi meşhurede muharebe eden sahabelerini görür gibi ferman etmiş. ''Ekhazer râyete zeydun fe usîbe thumme ekhazahâ ca'feru.'' فَاُصِيبَ ثُمَّ zeyt aldı. Az sonra şehit edildi. Ardından Cafer bir tarif Ebi Talip aldı, o da şehit edildi. Peşinden İbn-i Revaha aldı, o da şehit edilince sancağı Allah kılıçlarından bir kılıç aldı. Deyip birer birer hadisatı ashabına haber vermiş. İki üç hafta sonra Ya'la İbni Münye meydan harpten geldi. Daha söylemeden muhbiri Sadık aleyhisselam harbin tafsilatını beyan etti. Ya'la kasem etti. Dediğim gibi aynen öyle oldu. Hem nakli sahih-i kat'i ile ferman etmiş. İnnel hilafete ba'di 30 seneten sümme tekûn mülken وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ بَدَأَ نُبُوَّةً وَرَحْمَةً rahmeten يَكُونُ رَحْمَةً وَخِلَافَةً ثُمَّ يَكُونُ Hilafet benden sonra otuz sene devam eder. Sonra hükümdarlığa döner. Bu iş nübüvvet ve rahmet olarak başladı. Rahmet ve hilafet olarak da devam eder. Sonra da zalim hükümdarlık. Ve nihayet zorbalık ve ceberutluğa gelir dayanır. Deyip Hz. Hasan'ın altı ay hilafetiyle Çaharyarı Güzî'nin, Hulefâ-i zamanı hilafetlerini ve onlardan sonra saltanat şekline girmesini, sonra o saltanattan ceberut ve fesad ümmet olacağını haber vermiş haber verdiği gibi çıkmış. Hem nakli sahih kat'i ile ferman etmiş. Yutul Osmanu ve huwa yaqra'ul mushaf ve en yulbisahu qamisan ve innahum Osman Kur'an okurken öldürülür. Allah ona hilafet gömleği giydirecek. Halbuki fitne güruh o hilafet gömleğini çıkarmaya hilafetten indirmeye çalışacaklar deyip Hz. Osman'ın halife olacağını ve hal istenileceğini ve mazlum olarak Kur'an okurken katledileceğini haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Hem nakli sahih-i kat'i ile hacamat edip mübarek kanını, Abdullah İbni Zübeyir teberrüken şerbet gibi içtiği zaman ferman etmiş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 ve onların padişahlarının çoğu zalim olacağını, ve içlerinde yezit ve velid bulunacağını, ve Hazreti Muaviye ümmetin başına geçeceğini, in ahsin. Ey Muaviye! Melik olursan yumuşak davran, fermanı ile rıfk ve adaleti tavsiye etmiş ve Emeviye'den sonra, Abbas oğulları siyah bayraklarla çıkarlar ve öncekilerin sahip olduklarının kat kat fazlasını elde ederler deyip devlet Abbasiye'nin zuhurunu ve uzun müddet devam edeceğini haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış hem nakli sahih-i kat'i ile ferman etmiş, vuku'u yaklaşan bir şerden ötürü vay Arab'ın haline deyip Cengiz ve Hülagü'nun dehşetli fitnelerini ve Arap Devleti abbasiyesini mahvedeceklerini haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış, hem nakli sahih-i kat'i ile Sâd ibn Ebi Vakkas gayet ağır hasta iken ona ferman etmiş. لَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَيَسْتَضِرَّ بِكَ آخَرُونَ Ümidim var ki sen çok yaşarsın. Birçok kavim senden faydalanır, birçoğu da zarar görür. Deyip, ileride büyük bir kumandan olacağını, çok fütühat yapacağını, çok milletler ve kavimler ondan menfaat görüp, yani İslam olup ve çoklar zarar görecek. Yani devletlerin onun eliyle harab olacağını haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Hazreti saat orduyu İslam başına geçti. Devleti İraniyeyi zeber etti. Çok kavimlerin daireyi İslam'a ve hidayete girmelerine sebep oldu. Hem nakli sahihi kat'i ile imana gelen Habeş Melik'i olan Necaşi, hicretin yedinci senesinde vefat ettiği gün ashabına haber vermiş. Hatta cenaze namazını kılmış. Bir hafta sonra cevap geldi ki aynı günde vefat etmiş. Hem nakli sahihi kat'i ile çihar-ı güzin ile beraber, Uhud veya Hira dağının başındayken dağ titredi, zelzelelendi. Daha ferman etti ki: "Uzbut ve inma aleyke nebiyyun ve siddiqun ve şehidun. Sakin ol. Bil ki senin üstünde bir peygamber, bir sıddık ve şehitler bulunuyor." deyip Hazreti Ömer ve Osman ve Ali'nin şehit olacaklarını haber vermiş, haber verdiği gibi çıkmış. Şimdi ey betbah kalpsiz biçare adam Muhammed-i Arabi akıllı bir adamdı diye o şemse hakikate karşı gözünü yuman biçare insan 15 Envâl külliye mucizatından bir tek nev'i olan umuru gaybiyeden 15 ve belki yüz kısmından bir kısmını işittin manevi tevatür derecesinde kat'i bir kısmını duydun şu ihbar-ı gayb kısmının yüzden birisini akıl gözüyle gören bir zata dahi-i azam denilir ki ferasetiyle istikbali keşfediyor. Binaenaleyh senin gibi haydi deha desek yüz dahi-i azam derecesinde bir dehayı kutsiyeyi taşıyan bir adam yanlış görür mü? Yanlış haber vermeye tenezzül eder mi? Böyle yüz derece bir dehayı azam sahibinin saadet-i dair sözlerini dinlememek elbette yüz derece divaneliğin alametidir. <Gülüyor>